Günaydın. Eskişehir'den bir haberle başlıyoruz güne. Nurhan Gökgül tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Eskişehir Büyükşehir Belediyesi. Nurhan Belediye'ye sahipsiz hayvanlara sahip çıkılması talebiyle bir kampanya başlatmış ve diyor ki Eskişehir bünyesinde bakım evinde bulunan ilçe belediyeler hariç Eskişehir-Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma ve belediyede rehabilitasyon merkezi bulunmamaktadır. İlçe belediyelerin dışında kalan Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan bölgelerde, sahipsiz hayvanlar çok ağır şartlarda yaşam mücadelesi vermektedir. Kontrolsüz üreme sonucu artan köpek sayısı, açlık ve salgın hastalıkları doğurmakta, yaşam mücadelesindeki bu hayvanlar için daha da zorlaştırmaktadır durumu. Özellikle şehir merkezi dışında kalan bölgelerdeki hayvanların, İçler acısı hali bakım evi ihtiyacının ne kadar fazla olduğunu göstermektedir. Yasal zorunluluğu yerine getirmeyen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, bakım evi eksikliği bir yana sahipsiz hayvanlar için herhangi bir besleme odağı veya beslenme desteği de sağlamamaktadır. Tamamen kaderine terk edilmiş hayvanların durumu uygar bir şehre yakışmamaktadır. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ni bu canlara sahip çıkıp, kısırlaştırma, aşılama ve besleme odakları oluşturma gibi yasal görevlerini yapmaya çağırıyoruz. Başkan Yılmaz Büyükerşen'den, Akvaryum ve hayvanat bahçesi gibi ailelerinden ve yaşamalarından koparılmış, özgürlüğü gasp edilmiş canlılar için hapishane oluşturma çabasından ziyade var olan, sahip çıkılmayan bir çare hayvanlara sahip çıkmasını bekliyoruz diyor Nuran Akgül. Hayvanlarla ilgili başka bir haberle devam ediyoruz. Yunuslarla ilgili kampanyasında bahar alan Kampanyayı duyarlı insanlara yönelik başlattığını söylüyor. Onların yardıma ihtiyacı var diyerek talebini dile getiren Bahar şu şekilde devam ediyor. Belki de insandan daha yardımsever ve sevgi dolu canlılar. Bu sadece Yunuslar için geçerli değil. Hayvanları sevelim ve onları koruyalım. Onların özgürlüklerini ellerinden almayalım diyor kendisi. Change.org'da daha önce birçok kampanyanın da konusu olan vegan ürünlerle ilgili bir haberimiz var sırada. Vegan Pazar tarafından Migros'a yönelik başlatılan kampanyanın talebi Migros'un vegan ürünlere daha fazla yer vermesi. Vegan pazar diyor ki bilindiği üzere veganların sayısı hem Türkiye'de hem de dünyada her geçen gün artıyor. Vegan ürün pazarı dünyada yıllardır giderek büyürken Türkiye'de henüz böyle bir pazardan bahsetmek bile güç. Veganlar, süte alerjisi olanlar veya laktozu sindiremeyenler farklı bir tat arayan tüketiciler için vegan ürünler yurt dışında oldukça yaygın. Örneğin Migros yurt dışında kendi ürettiği Soyaline adıyla çıkardığı tofu ve vegan yoğurt, gibi ürünler satıyor. Biz Türkiye'li tüketiciler olarak henüz marketlerde hiçbir vegan yoğurdun satılmadığını Türkiye'de mikrostan bir adım atmasını bekliyor ve yurt dışında için ürettiği tofu ve vegan yoğurt gibi çeşitli ürünleri Türkiye'de de üretip satışa sunmasını istiyoruz diyor. Evet yurt dışında rahatlıkla bulunan vegan, sosis, salam ve köfte gibi ürünlerinde Türkiye'de bulunmadığını şu noktada söylemekte fayda var. Muhatabı ÖSYM olan bir kampanyayla devam ediyoruz. Başlatan Murat Turhan talebi ise YDS İngilizce sınavının yılda 2 yerine 3 kez yapılması. Murat diyor ki KPDS ve ÜDS kaldırıldı. Bunun yerine YDS getirildi. Ülkede doktorundan akademisyenine, memurundan amirine İngilizce yeterliliğini ispatlamak isteyen kim varsa bu sınava girmek zorunda. TOEFL ve IELTS gibi dünyaca geçerli olan İngilizce sınavlarına istediğiniz zaman girebiliyorsunuz. Fakat ÖSYM'i YDS İngilizce yılda yalnızca iki kez yaparak insanları zor durumda bırakıyor. YDS sınavı yılda en az üç kez yapılırsa bu sınavla atama, başvuru, yüksek lisans, doktora ve benzeri resmi işlemlerin de kolaylaşması sağlanacak. Ayrıca dil tazminatı alan insanlar için de kendi kendini deneme ve puanını arttırma imkanı olacak diyor. Eğitim haberlerine Anadolu Üniversitesi ile devam ediyoruz. Fetullah Yılmaz tarafından başlatılan kampanyanın muhatabı Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü. Talebi ise Konya-Ereğli'de Açık Öğretim Fakültesi sınavlarının yapılması. Fetullah diyor ki büyük bir ilçede Açık Öğretim Fakültesi sınavları yapılırken Konya'nın en büyük ilçesi Ereğli'de halen Açık Öğretim Fakültesi sınavları yapılmamaktadır. Ereğli'de yaşayan Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri ve Konya'ya da Karaman'a da sınavlara gitmek zorunda kalmaktadır. Ereğli'nin Konya'ya olan merkezi uzaklığı 150 km olup sınavların sabah 9.30'da başladığı düşünülürse... Birçok aday sınava yetişmek için bir gün önceden Konya'ya gitmek zorunda kalıyor ya da erken saatlerde yola koyuluyor. Bu da yol masrafının yanı sıra bir de konaklama masrafı ortaya çıkarıyor. Ayrıca sınavlar hem cumartesi hem de pazar günü yapıldığı için adaylar ya iki defa gidiş geliş yapmak zorunda ya da cumartesi de il merkezinde kalarak masrafını ikiye katlamaktadır. Üstelik Konya içinde sınavların değişik lise ve ortaokullara dağıtıldığı düşünülürse adayın sınava gireceği okulun bulması şehre girdikten sonra 30-40 dakika sürmektedir. Birçok büyük ilçede açık öğretim fakültesi sınavlarının yapıldığı bilinmektedir. İl merkezine 150 km gibi oldukça uzak bir mesafede bulunan Ereğli'de Açık öğretim fakültesi sınavlarının yapılması gerekmektedir. Binlerce aday her dönem iki defa bu sıkıntıyı yaşamakta sınav günlerinde Konya ve Karaman illerine adeta Ereğli'den bir akın olmaktadır. Bütün bunlara ek olarak ağır kış şartlarında havanın çok soğuduğu ve yağışlı olduğu zamanlarda ulaşım ayrı bir problem. 2014 Güz dönemi ara sınavlarında aşırı soğuk ve dondurucu hava koşulları nedeniyle Ereğli'den birçok aday sınav merkezine gidememiş ya da sınava geç kaldığı için sınava girememiştir. Ereğli gibi yüz binden fazla nüfusu olan ve birçok ilden daha büyük olan bir yerleşim merkezinde açık öğretim fakültesi sınavı yapılmaması bütün adayları zora sokmaktadır ve kesinlikle bu mağduriyetin bir an önce çözülmesi gerekmektedir, diyor kendisi. Günün son haberi Zonguldak'tan. Çay değirmeğini halkı tarafından başlatılan kampanyanın talebi Çal değirmeğinin ilçe olması. Halk diyor ki son çıkan büyükşehir kanunu ile 81 ilimizin 30 tanesi büyükşehir oldu. Bu kanunla birlikte köylerin köy tüzel kişiliği ünvanı kalkacak ve köyler en yakın ilçenin mahallesi olacak. Çay değirmeni belediyemizin kapanmaması için mutlaka ilçe olması gerekiyor. Biz Çay değirmeni sevdalıları olarak belediyemizin kapanmaması için Çay değirmenimizi ilçe yapmak üzere yola çıktık. Çay değirmenini seviyorum diyen herkesin bu süreçte desteklerini bekliyorum. Başlatmış olduğumuz Çay değirmeni ilçe olsun imza kampanyanızı. İmzalarınızı, desteklerinizi bekliyoruz diyor Çay Değirmenli Halk. Bu ve benzer kampanyaları Change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatıp sesinizi duyurabilirsiniz. Esen kalın.